Değerli izleyenler, iyi pazarlar. İnsan Insana programına hoş geldiniz. Bugün sürekli gazetelerde, haberlerde, sık sık karşımıza çıkan bir konuyla bir bilinç oluşturma, sohbet oluşturma üzerinde duracağız. Ve Polat doğruyla birlikte bu sohbetimizin konusu şiddet konusu olacak. Polat'cığım, seninle beraber konuştuk, evet. bu konuyu oluşturduk ve neden konuşacağız bu konuyu? Hocam temel anlamda konuşmak istediğimiz konu şiddet ve özellikle ailede şiddet, toplumda şiddet konusunu konuşmak istiyoruz. ve yani Bu konu eskiden beri var olan bir konu ama bir hassasiyet artışı, bir duyarlılık, bir farkındalık dönemi gelişmeye başladı ve insanlar daha çok ilgilenir oldu bu konuyla ilgili. Bir sürü şey de konuşuluyor. Ee, biz de bu konuyla ilgili bir şeyler konuşalım istiyorum ben. Ee, başlamadan önce de geçenlerde izlediğim bir şeyden bir örnek vermek istiyorum ben. Bir belgesel izledim. Bu belgeselde işte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden belli yaşlara ulaşmış insanlarla onların geçirdikleri hayat konuşuluyor ve böyle izlediğim birkaç bölümünde de 75-80'li yaşlarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlar var. Bunlardan bir tanesinde ülkemizin köylerinden birinde bir amcayla bir teyze 80 küsur yaşlarına gelmişler hala birlikte yaşıyorlar Allah uzun ömür versin hayatlarını birlikte sürdürüyorlar ve kendi maceralarını anlattılar kendi yaşam maceralarını anlattılar konuşmanın bir yerinde teyzenin dedi ki ya dedi bu dedi beni çok dövdü zamanı dedi çok dövdü ama dedi çok da iyi adamdır dedi şimdi ben düşünüyorum adam çok iyi bir adam ama bir yandan da teyzeyi bol bol dövmüş. Evet. Bu ikisinin bir arada nasıl olduğunu anlamakta biraz zorlanıyorum. Yani bir insanın hem iyi olması hem eşine fiziksel şiddet uygulaması durumu nasıl bir arada oluyor kısmını anlamakta ben zorlanıyorum. Ve bu e, teyzenin söylediği böyle bilime aykırı, ülkemizle ilgili ay, istatistiklere aykırı falan bir durum da değil. Yani Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun araştırmasına göre... E, Çiftler arasında yüzde 34 kadın fiziksel şiddet görüyor yani yüzde 34 çok ciddi bir rakam. Evet. Dünyanın bazı ülkelerine göre iyi olabilir mesela Kore örneği veriliyor. Kore'de her 3 kadından 2 tanesi bu şekilde aile fiziksel şiddete maruz kalıyor ama bizdeki oran yüzde 34. Ve eğer bu yüzde 34 de bu teyzemin söylediği gibi çok iyi adamdır ama beni de çok döver diyorsa e, o zaman bu konunun hakikaten konuşulması lazım diye düşünüyorum. Evet, konuşulması da lazım ve bu dediğin mesela bir e, ben bir yabancı gözüyle bakıyorum. Aha. Şimdi <gülüyor> Amerikalı bir üniversite profesörü bunu dinliyor olsa <gülüyor> kadının yalan söylediğini düşünür. <gülüyor> Ama sen de ben de biliyoruz ki kadın doğruyu söylüyor. Kadın doğruyu söylüyor. Evet şey de yok hocam. Yani bu konuşmanın içerisinde ne kadında ne adamda bir eziklik, bir gerginlik, bir problem şu bu falan filan yok. Yani bizim mahallenin suları hiç akmaz der gibi söylüyor kadın. <gülüyor> yani. Evet. Yani... Önemli bir gözlem bu. Şimdi bu neden böyle oluyor e, konusunda? Bir sosyal bilimci olarak Hı -hı. benim e, bakış tarzım şu. E, evlilikte ilişkiyi tanımlayan ne? Hı -hı. Şimdi daha önceki konuşmalarımızda bizi takip eden, tahmin ediyorum hı hı. <gülüyor> ee, izleyenlerimiz bilirler ki ben insanın iki doğasından bahsediyorum. Evet. Bir tanesi e, el alem ne der sosyal dünya hı hı. el alem ne der dünya ben buna yüz diyorum. Evet. Böylelikle toplumsal kurallar normlar, gelenekler, görenekler, beklentiler bunlar için içerisine giriyor. Diğeri de insanın içindeki benim can dediğim Dünya. iç dünyamız. Ben de diyorum. Şimdi burada önemli olan şu. Kadın candan bahsederken diyor ki çok iyi adam. Diyor. Çok iyi adam dedi ya. vallahi dedi. Aslında candan bahsediyor. Fakat bunun koca olarak rolünde bir dayak atma tarafı var. Ee, ve özellikle gençliğinde ilk başlarda bu adam ben senin kocanım ifadesini o dayakla ifade etmek durumunda oluyor. Bu hakikaten enteresan bir konu ve bu adam bunun böyle olduğunu farkında değil. Yani e, böyle bir karı koca ilişkisinde. Şimdi e, Polat sen de ben de biliyoruz ki şöyle bir konuşma geçebiliyor oğlanın babası, dedesi, amcası, dayısı ile ilişkisinde. Bak ilk gece gözünü korkutacak ilk gece. Karı kısmına güvenilmez. İlk gece gözünü korkutacağım. Korkuttun, korkuttun. Aksade tehlike ne? Kadın bu sefer gemi ağzı alır. Ne istiyorsa onu yapar. Gemi he. ağzını al. Allah göstermesin. Buna herkesin gözüne rezil olursun. Doğru. Müthiş bir şey bu. Onun için bir erken karısına yumuşak davranması e, ve mutfakta yardım etmesi gibi <gülüyor> maazallah. <gülüyor> Rahmetlik abim demişti. Ayten... Pencereyi kapat, mutfağa geleyim, yardım edeyim demiş. <gülüyor> Pencereyi niye kapatmak istiyor? Şimdi bu bakımdan bir gerçeklik var orada evet. ve enteresan bir şekilde, yani bu karı koca ilişkisinde şiddetin yeri koca var. tarafından böyle bir yeri var şeklinde, <gülüyor> Koca ilişkisi için değil hocam yani e, ana baba çocuk ilişkisinde öğretmen öğrenci ilişkisinde bazen toplumla vatandaş ilişkisinde vatandaşlar arası ilişkide e, baktığım zaman ben şiddeti böyle sanki ilişkileri düzenleyen bir araçmış gibi görüyorum. Ha. Yani bu burada bir ilişki var ve bunu bir çeki düzen vermek için, bunu bir hale yola koymak için bizim şiddetten faydalanmamız lazım gibi bir durum var. Çünkü ilk gece kadının gözünü korkut diyen anlayış adamı şu noktaya getiriyor. Birinci gün bağırdık kadın korktu. İkinci gün sesimizi <gülüyor> biraz daha yükselttik bağırdık kadın yine korktu. E üçüncü gün artık sesimizin limitindeyiz bağıracağımız bir yer kalmadı. O zaman bunun dozunu başka bir yere getirmen lazım. Hı -hı. Hani çocuklara falan da derler ya bir yerden sonra daha karşısız oldu bizimkisi diye. Evet. E, ve şiddet sanki böyle bir şeyleri düzenlemek için kullanılıyor gibi. Çünkü ben hakikaten o bahsettiğim görüntüdeki adamın kötü bir adam olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten teyzenin dediği gibi iyi bir adamdır muhtemelen o. para çok önemli bir terim kullandın. İlişki düzenleyici. Evet. E, önce e, böyle bir kavramı ilk defa duyuyorum. <gülüyor> senden. Kutlarım. Zaten Bana hemen müthiş hemen. bir rahatlık getiriyor. E, i̇lişki düzenleyicilere ihtiyacımız var. Hı hı. O bir ihtiyaç. Yani nasıl ki proteine, vitamine, minerallere ihtiyacımız var. Yaşamda ilişkiye ihtiyacımız var ve ilişki düzenleyicilere hı hı. ihtiyacımız var. Şimdi o bakımdan e, mesela şey diyor ki ana baba hocam söz dinlemiyor ne yapayım diyor. Evet. Yani ilişki düzenleyiciye ihtiyacım var. İhtiyacı var. var. Diyor. Ben diyor, bir şekilde bir ilişki düzenleyeceğim diyor. Evet. Aksi halde kontroldan çıkacak, daha da beter olacak Aynı. bir durum var. İlişki düzenleyici. Şimdi burada <gülüyor> bu kavramın verdiği rahatlıkla şunu ben söylemek istiyorum. İlişki düzenleyicilerin türleri var. Ee, şimdi ilişki düzenleyici de ben ya ya e, İlişkimin düzenleyicisi olarak bu ilişki düzeni arkasında senin korkmanı beklerim. <gülüyor> Benden korktuğun sürece ancak ben o ilişkiyi düzenleyebilirim. Evet. Onun için mesela seminerler verirken ben genellikle bu ıı, ıı, yönetim ortamlarında falan görüyorum. En yüksek rütbeli en azık suratlı. Yani diyorum ki genel müdür siz misiniz diyorum. Evet diyor. Nevra ve E belli yüzünden <gülüyor> var var var genel müdür benim diyor. Benden korkun, çekinin diyor. Veyahut da müfettiş misiniz diyorum. Evet diyor. Niye? Çünkü müfettiş yüzü var. Şimdi <gülüyor> bu adamlar ne akılsız ne de kötü insanlar. Yok, bu insanlar o ilişki içerisinde böyle bir düzenleyiciye ihtiyaç, ihtiyaç duyuyorlar. Diyorlar, Çünkü şunu görüyor öğretmen sınıfa girdiği zaman oturun yanınıza. Sizi çıkarmayın tan şeklinde bakıyor ilişki benden korkun diyor kork evet. eğer korkmazsanız acı veririm size diyor Aha. şimdi mesela seni gözliyorum e, ailende, Polatla şey Polatla ilişkinde Poyraz şimdi 3 yaş 10 aylık 4 yaşından daha geliyor, doğru geliyor. E, sen hakikaten ilişki düzenleyici kullanıyorsun Poyraz senden çekiniyor fakat bakıyorum senin Hı hı. İlişki düzenleyicinin arkasında değerler var. Evet. Kendinin uymadığı değerleri empoze etmiyorsun. Yok. Onun için diyorsun ki babacığım bak bunun böyle yapılması lazım. Bak annen de böyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Sen de böyle yapmak zorundasın. Ve bunun böyle yapıldığını ben de görmek istiyorum diyorsun. Evet. Senden çekiniyor ama herhangi bir şekilde senden korkmuyor. Yok bir korku durumunda. Yani, yani. senin şöyle bakıyor bence Poyraz. Babamın değerleri bu. Bunlara uyduğum sürece bana hiçbir şey olmaz. Hakikaten de öyle oluyor. Aynen öyle. O bakımdan şimdi ilişki düzenleyicisini kaynağını ikiye ayırıyorum ben. Değerlerden gelen ilişki düzenleyicisi bir de korkudan gelen ilişki düzenleyicisi. Eğer kültür korku kültürü ise hı hı. o zaman tepedeki insan keyfidir. Neden vurdun baba bana? Ben babayım lan, sana hesap mı vereceğim? diyor adam. <gülüyor> Herif beni niye dövdün diyor. Bir de senin kocan değil miyim diyor. İster öperim, ister döverim diyor adam. Böyle bir tavır içerisinde. Şimdi o zaman korku kültürünün ilişki düzenleyicisi, onun için yeniden teşekkür ederim. O kadar rahatlık getirdi ki bana bu ilişki düzenleyicisi kavramı. Değerli izleyenler, bunun altını çizmek istiyorum. Polat doğru bu kavramı kullandı ve ben şimdiden sonra bol bol kullanacağım. <gülüyor> Şansım yaver gitti hocam madem buldum. Evet evet, hakikaten çok önemli bir rahatlık getirdi. Korku kültürünün ilişki düzenleyicisi. ben korkutan olma durumundayım, sen korkan olma durumundasın. Ve ondan dolayı şiddete başvurma durumundayım. Korkmadığın zaman mutlaka korkutacak bir şeyler yapmam lazım. Yani zaten e, ben şiddetin nasıl oluştuğuna baktığım zaman genelde büyükten küçüğe, güçlüden güçsüze doğru oluyor. Tersinin olduğu durumlarda sonunda birisi mutlaka ya hastanede ya e, cenazede Pat, bitiyor. Patlama oluyor, oluyor çünkü. Yani işte bu kadar senedir dayak yiyordu sonunda kocasını öldürdü. Bu kadar senedir bilmem ne oluyordu sonunda babasına bilmem ne yaptı. Bu kadar senedir bilmem ne oluyordu şimdi bu oldu falan diye anlatılıyor o hikayeler. Evet. Ve güçlünün şiddet uygulaması durumu benim aklımın almakta zorlandığı bir durum. Yani Ne biçim adamsızsın Türkiye'yi içme durumu ya. Aklı almakta zorlanıyormuş. Ama ee... yok hakikaten şeyde zorlanıyorum hocam evet. yani gücün bu şekilde kullanılmasını anlamakta zorlanıyorum elbette anlamlandırabiliyorum şöyle oluyor bu yüzden oluyor bilmem ne oluyor diye ama bir yerde kafama yatırmak bunu çok zor çünkü insaf yok çünkü sevgim... yani nasıl yapabilir diyorum asıl soru bu nasıl yapabilir yani evet, yani... Hmm. evet. sevgi yokluğunun temelinde oluşuyor o bence şimdi ee, o kadar masumane oluyor ki, ben geçenlerde bir e, şoför beyle konuşuyordum. Ee, bunu e, babası, büyük Hı -hı. bir kişi ağzını burnunu dağıtacak şekilde dövmüş. Hı -hı. Ve ne diyordu ki, Allah razı olsun ondan diyordu. Ee, niye dedi? <gülüyor> dedi, o dayağı yedim aklım başıma geldi. Şimdi burada terbiye aracı olarak dikkat edersen, ...korku ve şiddet kullanılıyor. Yani çocuk... ...yalan söylediği zaman... ...ağzını bunu dağıtacak şekilde döveceksin... ...anlayışı... ...korku kültürünün terbiye anlayışı. Böylelikle çocuk... ...korktuğundan dolayı... ...yapmıyor bunu. Yapmıyor. Yani ama bir şeyden dolayı değil. Yarın öbür gün beni öyle bir döverler ki... ...o yüzden yapmayayım diyor çocuk. Evet. Şimdi... ...peki hocam... ...peki ne yapalım sorusu karşıya çıkıyor yani şimdi. O zaman... Yeniden geliyoruz, karşına alacaksın. Hı hı. Yalan söylendiği zaman hayat sana nasıl bir senaryo çiziyor onu konuşacaksın. İnsanların neden birbirine güvenmesi lazım? Çocuk bunu 4 yaşından itibaren, 3 yaşından itibaren anlayabilir Doğru. sohbet içerisinde. Böylelikle neden ilişkilerde o değerlere ihtiyaç var hı hı. anlatmak ile veya da korkuyla o zaman ne oluyor? Dikkat edersen. Yönetirken diyorum ki bunların gözünü korkutmasam çalışmazlar. Aynen öyle. Bu karının gözünü korkutmasam yemek dahi pişirmez diyor. Ev pis olur bilmem ne olur falan filan şeklinde ve tamamıyla benimmuş gibi yaşamlar kitabında hı hı. bahsettiğim bir topluma doğru gitme durum oluyor. Şiddet kesinlikle şiddeti doğurur. Sevgisizlik, korku, hınç, öfkeyi doğurur. Yani. Ya bu çok yaygın maalesef. Çok yaygın tabii ki. Yani o kadar yaygın ki bunu sokakta da görmek mümkün, ailede de görmek mümkün ve niye böyle oluyor diye bir soru sormak da mümkün değil hocam. Şimdi çocuk eğer evde bu dayağı yiyorsa, evde bu şiddetle karşılaşıyorsa o zaman kendi yaşantısına kendisini var etmek için onun da şiddet göstereceği bir ortam olması gerekiyor. Evet. Yani ben eğer güçsüz olduğumdan dolayı hı hı şiddete maruz kalıyorsam benim bir tek emelim var. Güçlü duruma geçmek. Haklı duruma geçmek değil. Güçlü, güçlü duruma, duruma geçmek. geçmek. Bileğim güçlü olacak ve ben bağırdığım zaman herkes susacak. Ve o zaman herkes titreyecek. O duruma gelmek istiyorum. Değerli izleyenler <gülüyor> ara vereceğiz ve ben o duruma gelmiş olarak <gülüyor> sizlerle konuşmaya devam edeceğim. Evet. Kısa beyardan bir sonra birlikteyiz. Şiddet yaşamın birçok yönünde kendisini gösteriyor ve şiddet konusunu Polat Doğru'yla konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi hocam bu şiddet gösterenlerin genelde kendini tanımladığı yerde bir böyle bir çaresizlik, bir yetersizlik, ya yapacak başka bir şey yoktu, onu yaptım gibi bir tanımlama var. Ee, siz buna katılıyor musunuz? Yani hakikaten yapılacak başka bir şey yok olduğu için mi bu insanlar böyle yapıyorlar. Katılıyorum. Onun kendi bilinci içerisinde kendisini çaresiz hissettiği zaman, güçsüz hissettiği zaman şiddet Hı -hı. onun güce ulaşmasında bir yol oluyor. İlişkiyi ancak o şekilde yönetebileceğini inanıyorlar. Yani sizin söylediğinizde ortada bir güç var ve insanlar güce sahip olduklarını göstermek için şiddet sergiliyorlar gibi bir durum var. Yani bak ben ne kadar acımasızım, her istediğimi yapabilirim, muktedirim diyor. Yani yaparım ben bunu diyor, evet. dağıtırım ortalığı, seni parçalarım. Sen diyor bir daha yerinden kalkamayacak hale gelirsin çünkü ben güç sahibiyim. Buna kabul et, o zaman vazgeçerim diyor. Ve karşıdaki bakışıyla, duruşuyla... E, gülüşüyle, hal ve tavrıyla haydi lan mesajını veriyorsa müthiş bir şiddet kullanılabilir. Müthiş olabilir. tabi. Ama e, hal ve tavrıyla yere bakarak sürekli ezilerek evet istediğinizi yapabilirsiniz. Hı hı. E, ben neyim ki sinek gibi geçebilirsiniz hı hı. efendim. Ancak sizin insafınıza sığınıyorum efendim. Başka yapacak bir şeyim yok durumu ise o zaman da Peki şimdilik affettim diyor ve ona göre insafa gelerek ona göre yalanmaya başlıyor. Ve gittiğin zaman yani bizim geçmişimizde devlet dairesindeki vatandaşın durumu bu değil mi? Tabii, tabii. Doktorun karşısındaki hastanın durumu tabii. bu değil mi? Öğretmenin müfettiş karşısındaki durumu bu değil miydi? Tabii öğrencinin de öğretmen karşısındaki durumu evet. bu. Böylelikle başlıyor işte baba çocuk ilişkisi, karı koca ilişkisi yavaş yavaş yavaş yavaş yani... Kimin borusu ötecek meselesi. Ondan dolayı ben görüyorum mesela bir ortama girdiğim zaman, tanımadığım birisiyle karşılaştığım zaman ilk baktıkları söylüyorum. Burada kimin borusu ötecek. Doğru. Şimdi adam diyor ki lan benim yüzüme bak benim yüzüm daha asık. <gülüyor> Burada anla artık. Çok güçlü diyor. Ve ondan dolayı kendisini tanıtırken nasıl tanıtıyor? Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu diye tanıtıyor. 14 kitap yazdık, televizyon programımız var. Şu kadar profesörlük, bunu yaptık falan filan diye. Bir de karşıdaki yüzüne bakıyor. Yedin mi diyor yani. <gülüyor> yedim, yedim. Şimdi ama karşıdaki de diyor ki çok tanınmış bir iş adamının ismini söylüyor. <gülüyor> Hocam isminizi falan bilin. O efendim ben sizin hayranınızım. Evet evet siz şöylesiniz, böylesiniz falan ve birden bire ben seni güçlü görüyorum <gülüyor> ve o ilişkiden çıkart almaya çalışıyorum. Ve bu aslında o kadar alışık olduğumuz sahneler ki. Ya çok denge var. Yani bir denge oyunu oynanıyor gibi. Bu güçlerin dengesi oyunu oynanıyor gibi. Ama özü itibariyle korkudan alıyorsa kaynağını güç. Yani gücü evet. tamamen korkunun üstüne kurguluyorsanız iş o noktaya gidiyor. Şimdi biz şiddetten bahsederken şu da anlaşılsın istemiyorum ben. Ee, şiddet sadece fiziksel şiddet değil. Yani şiddetin bir sürü çeşidi var. Sözlü şiddette var. İnsanlar birbirlerinin canını sözle de çok acayip yakabilirler. Duygusal şiddette var. Yani bir çocuğun canını duygusal şiddetle yakabilmek o kadar kolay, o kadar rahat ki. Doğru. E, biraz daha abartırsanız sosyal şiddet var. Toplum sizi dışlayabilir, kabul etmeyebilir, e, sizi içine almak istemeyebilir ve müthiş bir şiddeti orada gösterebilir ki. Yani. Bunu yapan ve bunu bile isteye uygulayan bir takım topluluklar, toplumlar var. Yani bunu toplumsal e, beceri haline getirmiş gruplar var. E, ben hatta ticari hayatta bile şiddet görüyorum. Yani Ticaret evet. dünyasından insanlarla konuştuğumuz zaman kullandıkları dil, seçtikleri terimler, onlara baktığımız zaman baya e, baya böyle sanki bir savaştan bahsediliyormuş gibi bir durum var. Mücadele ediyoruz, çarpışıyoruz, işte hmm. sildik süpürdük, dağıttık falan filan. ve Bunların hepsinin içeriğinde bir şiddet durumu var. Ya sen işgal ettik. <gülüyor> evet. Yani şiddet yaşamın her alanında var. Evet. Mesela, e, evet kadın erkek ilişkisinden örnek veriliyor, kesinlikle kabul ettiğimizden değil, Kesinlikle yanında falan olduğumuzdan değil, ondan sakın da böyle bir şey çıksın istemem. Erkeğin fiziksel şiddeti hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Hiçbir koşul altında, hiçbir şekilde. Ama e, Türkiye'de kadınların da çok ciddi bir sözlü şiddet uyguladığını da görmezden de gelmemek lazım. Yani bir erkeğin sinekten azıcık daha büyük bir halde kalmasını da sağlayabiliyor eğer kadın isterse. Çünkü kadının müthiş bir dil yeteneği var. Evet, evet. erkek o sırada çaresiz kalıyorsa çok tehlikeli bir duruma düşüyor, konuşamıyor. Yani konuşamıyor, bir erkeğin bir kadın kadar iyi konuşması mümkün değil hocam. Duygularının farkında Farkı değil. Hocam. Tabii. Ondan dolayı böyle patlayacak bir bomba haline dönüşüveriyor. Ve o bakımdan hakikaten bu ayrı ayrı bilinç ve hı hı. şiddet derken çok önemli bir şey bence sevgisizliğin olduğu yerde zarar vermenin olduğu yerde, bencilliğin olduğu yerde, sınırların ihlal edildiği yerde, denetleme ve yönlendirme, kendi çıkarını birinci plana çıkarma, bencilliğin olduğu yerde mutlaka alttan alta gizlenmiş, maskelenmiş veya açıktan bir şiddet var abi. Ve ben şöyle durumlarda görüyorum ben. Adam aa, toplumsal bölgeleri uymayan Halim Selim bir adam. Hı hı. Kadının beklentisi ise e, öyle değilmiş. Yani hıt, diye birisiyle evlenmek istiyor. Ve kadın hayal kırıklığı içerisinde Aynen. ve bir toplumsal durumda, sosyal durumda iki cümle ediyor. Böyle alayıcı bir tavır içerisinde. O adamı solucana çeviriyor. Bakıyorum. O da şiddet hocam. Müthiş bir şiddet. O da şiddet yani. Onurunu paramparça etti. Ve erkek orada hiçbir şeysiz kaldı. Bunu peşinden gidecek olursa yani bazen bakıyorum işte bıçakladı diyor. 42 yere bıçakladı diyor. Sonra kendisini öldürdü diyor mesela. İncelediğin zaman bakıyorsun hakikaten müthiş bir şiddet ilişkisi olmuş vaziyette. Onun için her iki tarafın da sorumluluğu alması lazım. Bu sadece kas gücüyle döverek olan bir şiddet değil. Sınırların ihlal edildiği, sevgisizliğin olduğu, bencilliğin olduğu, insanların onurlarının ayak altında olduğu her yerde şiddet vardır. Bunu öğrenci öğretmene de yapabiliyor. Yapar. Yapabilir tabii ki canım. Zaten onun korkusundan dolayı. Aynen o korkudan dolayı öğretmen de zaten bütün sınıfa hakim olma adına sürekli o baskıyı ayakta tutuyor. Sürekli kullanabilir. Yani... İşte az önce söylediğim gibi hakikaten ilişkiyi düzenlemek için şiddeti kullanıyor. Erkek fiziksel şiddeti kullanıyor, kadın sözlü şiddeti kullanıyor. Sözlü şiddet ortalaması da Türkiye için çok yüksek. %53ler düzeyinde bir orandan bahsediyor. Yani evet, evet. iki aileden bir tanesinde ya küfürle ya aşağılamayla ya başka bir şekilde ama sözlü bir şiddet durumu var. Evet. Bu oran müthiş bir oran hocam ya. Yani. Evet. yani bu. Evet, i̇kisi de beraber olabiliyor. İkisi de bir arada olabiliyor. Evet. Ben bir sitede oturuyorum. Aa, bu iki yıl önce, üç yıl önce mi ne oldu? Ee, şimdi muhtemelen 8-9 yaşlarında bir oğlan çocuğu. Yazın Hı -hı. kısa pantolon giymiş, çök gibi bacakları var. Ee, babası o civarda bir esnaf galiba. Ee, çocuk tahmin ediyorum e, bir şeye gönderilmiş. Ve ondan sonra diğer çocukların oyunu seyrede almış. <gülüyor> Ve o ben de yürüyorum o sitede ve birdenbire baba e, çocuğu ararken buldu ve şu sahneyi gördüm ben en sesinden yakalandı e, hem bağırdı hem de iki tane patlattı. O çocuğun bacaklarının titreyişini gördüm, yere bakışını gördüm, kendini tamamiyle suçlu hissediş tarzında gebertici lan söyledi ben. Ben sana demedim mi şeklinde? Farkına vardığım birkaç şey oldu. Bir, bu tokat bu çocukta kalmayacak. Bu çocuk ileride polis olduğu zaman bu binlerce defa katlanarak vatandaştan çıkacak. Doktor olursa hastasından çıkacak. Baba olursa çocuğundan çıkacak. Bu orada kalmayacak. İkincisi, burada çocuğun çocukluk hakkı. Oyun oynama, seyretme, oyunun bir parçası olma hakkı elinden alınıyor vaziyette. Ve dedim, şimdi doğa bunu görüyorsun sen şimdi burada. Türkiye'de şimdi şu anda bunlardan binlercesi oluyor. Evet. Ve bunun farkına varan bir baba ise, oğlum oyunumu özledin. He? Bak şimdi burada çalışacaksın ama ben sana günde 1-2 saat, saat arkadaşlarla oynama durumu da yaratalım olur mu? diyebilme bilincine ne zaman geleceğiz meselesine düşündüm ya çok da bir yol yok aslında o dediğiniz yerden öbür tarafa doğru hocam yani bir aydınlanma lazım gibi geliyor Kesinlikle. Orada. yani çok büyük bir çaba isteyen bir şey değil o babanın ben şunu söyleyeyim kendi adıma odaya sokağın ortasında o çocuğa atmak o lafı söylemekten daha kolay bence ama ikisini karşılaştırdığımız zaman aralarında da öyle atlan neve kadar bir mesafede yok. O baba biraz çaba gösterirse, bunun gerçekliğine ve bunun iyi olacağına inanırsa oradan oraya doğru geçer. Para, bu programın amacı bu. Yani kesinlikle bu bir farkına varış ve bir karar veriş meselesi. Yani yetişkinler arası şiddet meselesi kendi çerçevesi içerisinde incelenebilir. İyi kötü öyle böyle yani hiç kabul edilebilir bir tarafı yok ama anlaşılabilir tarafları var. Fakat yetişkinden çocuğa doğru şiddetin anlaşılır hiçbir tarafı yok. Yani 8-9 yaşında bir çocuk oyuna dalabilir. 8-9 yaşında bir çocuk bir şeyin farkına varmıyor. İkincisi de 8-9 yaşındaki çocuğa bir görev verirken yapmayabileceğini de baştan kabul ediyor olmak lazım. Evet. Yani haber verdim yaparsa ne hala. Geldiği zaman onaylarız, kutlarız bilmem ne yaparız. Bunun devamını sağlayabilmek için çocuğumuzu desteklemiş oluruz. Evet. Ama olmadı diye bunu dövdüğünüz zaman olan biten şu oluyor. Bu adamın elinden çocuk olma hakkını bir kere tamamen almış oluyorsunuz. Evet. İkincisi İnsan olma hakkını alıyorsunuz. Bu çocuğu sokağın ortasında dövüyorsunuz. Bütün insanların gördüğü bir yerde ve inanın o çocuk yarın öbür gün sizin dediğiniz gibi birini dövecekse, birine şiddet uygulayacaksa bunu sokak ortasında yapacak. Evet. Görünür bir yerde. Hani ben o gün dayak yemiştim ve hepiniz seyretmiştiniz ya diyor. Meşru çünkü. Meşru. Bugün de ben dövüyorum. Siz seyredin. Bakın o dayak yiyen çocuktan dayak atan adama geldim ben diyor. Evet. Evet. Yani Tabii, onun hiç kabul edilebilir bir tarafı yok hocam. Ee, ve bir de şu anlayış var. Şimdi benim tahminim o ki bunu böyle güzel seçilmiş 100 ee, tane yetişkine göstersek bu sahneyi. Hı hı. Adam bunu niye yapıyor desek? Çocuğunu sevdiğinden dolayı der. Hiç şüphe yok onda. Babalık yapıyor der, Öyle. aklı başına gelsin diye yapıyor der, ileride anlayacak der. Ve bu çok yanlış. Ya bu şöyle i̇şte, şey kültürünün baş belası Türkçe bu. Türkçe bilen biriyle İngilizce konuşmaya çalışmak gibi saçma sapan bir şey olacak. Yani bu adam sadece Türkçe biliyor, İngilizce'den anlamıyor. Ve siz bununla İngilizce konuşuyorsunuz. İnancınız da şu, yarın bir gün İngilizce öğrendiği ama benim söylediklerimi anlayacak diyorsunuz. Evet. Hı. Sonunda aklı başında bir yere gitmiyor bu iş. Yani. ben ben ben hakikaten çok üzülüyorum bu konuyla ilgili. Yani dediğim gibi yetişkinler arası olan kısmında iyi kötü bir şeyler anlayabiliyorum ve hiç kabullenemesem de orada ya neticede iki tane yetişkin var diyorum bu işin içerisinde. Ama bir çocukla bir yetişkinin ilişkisinde bu, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok hocam. Şiddetli araştırmalar da bunu gösteriyor. Sonunda zaten gelinen yer de çok kötü. Şimdi bu toplum bu durumu kabul edebiliyor ve diyor ki ya işte babadır, yapabilir, işte çocuğun iyiliği için yapıyor. Ya yapmasa daha iyi olur ama işte ne yapalım yapıyor diyor. ne ya, yapması gerektiği ilgili bir anlayış var. Diğeri de çıkar, var o anlayış ya, var. Bunu bu delikanlılıkla da söyleyecek çok fazla adam da bulunmaz ortamına göre hani ya arada bir, bir tane patlatsan iyi olur diyecek adamlar çıkabilir fakat ondan sonra da oturup işte efendim bilmem ne dizisinde şiddet, bilmem ne programında şiddet, bilgisayarda şiddet, orada şiddet, burada şiddetin tartışması yapılıyor. Şimdi siz eğer tarlayı bu kadar verimli tutarsanız şiddet konusuyla ilgili tabii ki herhangi bir bilgisayar oyunu da, herhangi bir sanal alandaki şiddet de, herhangi bir televizyon programı da bunun körüklenmesi için çok uygun ortam yaratır. Ama asıl tarla bizim ilişkimizden kaynaklı verimlilikte. Evet ee, ve ben şöyle özetlemek istiyorum. Sevgisizliğin olduğu her yerde insan fire verir. Evet. İnsan olmaktan uzaklaşır. Ve sevgisizliğin olduğu her yerde yaptığın her bir davranış bir sorunu çözmeye çalışırken ondan daha büyük bir sorunun tohumunu atmış olur sevgisizliğin olduğu yerde sorunları çözemeyiz değerli yerler kısa bir aradan sonra konuşmamızı devam et sizliğin olduğu yerde yaşamı ancak şiddetle yönetmeye yöneliriz ve sonuç olarak da sorunlar, sorunlar, sorunlar. Nesiller boyu devam eden sorunlar çıkar. Ne diyorsun Kolaç? Ya hocam burada sürekli bir tohum ekiliyormuş gibi geliyor bana. Yani biz şimdi bir şey yaşıyoruz, bu yaşadığımızın içerisinde bir şey yapıyoruz. O yaptığımızla birlikte oraya bir tohum ekilmiş oluyor. Ben... Ben zaman, de i̇stemesen de ekiliyor. De ekiliyor. Ya ekiliyor ben, benim yaşamla ilgili şöyle bir inancım var. Ya da güçle ilgili şöyle bir inancım var. Ben kişinin kendi hayatından sorumluluk alması durumunun yegane güç olduğunu düşünüyorum. Yani insan bu hayat benimdir ve ben burada yaptığım ve yapmadığım her şeyden sorumluyum diyebiliyorsa ve davranışını buna göre düzenleme yoluna gidiyorsa o insan benim gözümde hayatta güçlü insandır. Hayatta güçlü olduğunu düşünen insan da Bugün ektiği her tohumun farkında olmak durumundadır. Ektiğin anda fark etmesen bile sonradan farkında olmak durumundasın ve bununla ilgili de bir şeyler yapmak durumundasın. Yapmadığımız zaman ne oluyor? Ya çıkalım sokağa ben toplumda da şiddetin çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Yani biz çok kolay kavga ediyoruz. Çok büyük gruplar şeklinde kavgalar çıkabiliyor. Sadece trafikte her gün bilmem kaç tane adli vaka haline gelmiş kavga çıkıyor. Bütün bunları geçtim. Ben sokakta insanların nasıl suratla dolaşmasının bile ciddi anlamda bir şiddet olduğunu düşünüyorum. Yani herkes sürekli ve birbirine karşı sen beni tanımıyorsun ama ben çok acayip bir adamım diyerek dolaşıyor sokakta. Evet. Ve bir süre sonra bu, bu rahatsız edici bir hal alıyor. İki seçeneğiniz var ya görmezden geliyorsunuz ama o zaman da bu iş meşhurlaşmaya başlıyormuş gibi geliyor bana. Aha. Ee, ya da görüp bir şey yapmanız gerekiyor. O zaman da ne yapacağız? O kadar çok ki. Yani ben hakikaten merak ediyorum. Şimdi ben bir ana baba olarak, bir eş olarak, sokakta dolaşan bir insan olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak ne yapmalıyım sorusunun cevabını merak ediyorum. Evet. Ben <gülüyor> kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Ee, dediğin gibi bu bir bilinç meselesi ve çok şükür yönümüz Hı -hı. o yönde. Evet. Yani ben kesinlikle bunu görüyorum. Ee, yani şöyle diyen insanlar hemen hemen çok az, neden bahsediyorsun sen ya, hayatın gerçeği bu böyle, nedir sanki falan filan, siz oğlum, cık cık cık. böyle, böyle nerede, nereden yetiştiniz siz bu şekilde diyen yok. Yani düşünüp, 78 yaşında, 80 yaşında e, gelip çok hata etmişiz. Hocam bilmiyorduk, e, bilmiyorduk. E, yani o da zaten tutar tek tarafı hocam bu muhabbetin. Evet Evet, yani... çok önemli. Yani ondan dolayı ben ülkemi kutluyorum evet. e, ve insanlarımı kutluyorum, ana babaları Hı -hı. kutluyorum, öğretmenleri kutluyorum, yöneticileri kutluyorum, hükümeti kutluyorum, e, istatistikleri yapması, takip etmesi, Hı -hı. bu konuda işin içerisine gelen e, bakanımızı kutluyorum ve böyle bir yoğun içerisinde devam ederken hakikaten dediğin çok önemli. Yani sadece bir farkına varmamız meselesi evet. var. Ve korkudan sevgiye zemini değiştirdiğimiz zaman hemen değişiveriyor. Birden bire değişiveriyor. Şu yanlış anlaşılmasın yani ne yapalım yani çocuk istediğini yapsın mı? Yo. <gülüyor> Dalma yani. devam etsin. Öğrenci sınıfına girelim, istediğini yapsın mı? Dalma <gülüyor> devam etsin sınıfı. <gülüyor> yani bir yönetici olarak müfettiş olarak sadece aferin çok güzel yaptın mı? Hayır böyle bir şey değil. Onun için senin örneğini veriyorum. Ee, tabii bilmiyorlar ama ben seninle çok konuştuğum için ben biliyorum. Hı -hı. Senin müthiş bir disiplin var evinde. E, Poyraz'la ilişkinde müthiş bir disiplin var. Doğru. Yani dışarıdan baktığın zaman dışarıda olan Polat ne kadar bilmem ne falan diyebilirler aslında Hı -hı. ama ben bildiğimden dolayı bunun değerlerden gelen Hı -hı. sağlıklı bir disiplin olduğunu biliyorum. Hı -hı. Ve çocuğun buna ihtiyacı var. Çocuk şikayetçi değil zaten hocam. Ve yani... çocuk burada ancak gelişir. Gerçek çiftçilik bu bence. Yani. Çocuk bu zaman değerleri öğreniyor, kendine güveni öğreniyor. Anlam verme sistemini değerler üzerine kurmaya başlıyor ve böylelikle kendiliğinden <gülüyor> bu toplumun sağlıklı bir üyesi olmayı öğreniyor. Yani o bakımdan <gülüyor> gelişigüzel bir özgürlük ve herkes istediğini yapsın gibi bir tavır özelliği no, konuşmuyoruz. Asla, asla öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Zaten öyle bir şeyden bahsettiğiniz zaman bu sefer şiddete uğrayan siz oluyorsunuz. Ben, evet. Ben ana baba olarak şiddet görmek istemiyorum çocuğumdan. Evet. Öğretmen, olarak, öğretmen olarak da öğrencimden şiddet görmek istemiyorum. Bunun tersi de geçerli. Yani herkes birbirine şiddet göstermeyecek durumda olacak. Gücün kimde olduğu çok önemli değil. O güç dediğimiz şey paylaştığımız ortak değerler. Eğer güç oradan geliyorsa, tabanını oradan alıyorsa zaten bir şeyde bir sıkıntı çıkmıyor. Yani. Ben şunu yaşamıyorum. Yani vay bu çocuğu da çok ezdik gibi bir durum yaşamıyorum. Hayır öyle bir durum değil. Bizim... Ya bunlar yapılmamalı dediğimiz bir takım şeyler var ve bunlarla ilgili esneyecek bir durum yok. Çünkü onu yaparsa biz aile olarak çocuğumuzdan uzaklaşmaya başlayacağız. O bizim inanmadığımız bir şey. Yani biz dürüstlük bir değerdir ve biz bunu ailemizde yaşamalıyız derken çocuk yalan söylüyorsa önümüzde iki seçenek kalıyor. Yani ya biz bu hayatı birlikte sürdüreceğiz ve bu sorunu çözeceğiz ya da bu çocuk bir süre sonra bu aileden uzaklaşacak. Çünkü biz bunu kabul edemeyeceğiz. Evet. Evet. Yani Ve canım doğuştan esasında o da dürüst olmaya programlanmış bir şekilde görüyorsun. Yani yaratan şey Siz yaratmış. yalan söylemiyorsanız yani. bir şey yapmıyorsanız o noktaya gelmiyor. Şimdi bütün bu sohbetin içerisinden şöyle bir sonuç çıkartılma ihtimali olduğu için ben bunu da konuşmak istiyorum. Rahatlıkla söylenebilir benim de aklıma geliyor. Şiddet yaşamın her alanında aslında var. İnsanlar arası ilişkilerde var doğru. Bunu biraz da biz diyoruz ki şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan buradan kaynaklanıyor ama doğal yaşamda da var şiddet. Şiddet madem ki yaşamın her alanında var, sanki biraz da gerekliymiş gibi bir durum çıkıyor. Yani şiddet hiçbir koşulda insanların yaşantısında yer almamalı mı hocam? Biz son derece yumuşak pamuklar içerisinde bir hayattan mı bahsediyoruz? Her ve her yer ve herkes pamuklar içerisinde değil ama. Şimdi <gülüyor> Değerlerin yaşaması bakımından kesinlikle güce ihtiyaç var. Değerlerin arkasında güç yoksa sadece karşıdakinin anlayışına ve hesapına evet. bırakılmışsa o zaman vay senin halin. <gülüyor> ee, o nedenle de bence e, mesela sarf pasifist olarak kalmak yani düşünebiliyor musun? Sırf pasifist olan bir toplumda, elinde bıçağı olan bir tek kişi hepsini Bütün öldürebilir. Toplumu öldürebilir doğru. Ee, onun için <gülüyor> gücü kullanma iradesinin olması lazım. Hı. O gücü kullanma iradesi karşıdakine göre bazen şiddeti gerektirir. Ve şiddeti, gücü kullanan neden bu gücü kullandığının çok iyi bilincinde olması lazım. Tasarımını ona göre yapması lazım. Ve öyle bir çerçeve içerisinde olması lazım ki polis polisliğinin bilincinde neyi temsil ettiğini, hangi değerlere göre nasıl bir ilişki içerisinde olacağının bilincinde. Yani bir polis üniforması içerisinde birisi mafya gibi hareket ederse veya e, başı bozuk delikanlı gibi hareket ederse işte o zaman üniformaya uymuyor bu. Yani polisin gücüyle e, başı bozuk birisinin gücü arasındaki fark bu dediğimde ortaya çıkıyor. Yani sistemel anlamda bir insanlık onuru durumundan da bahsediyorsunuz burada. Yani bir güç varsa ortada bunun ortaya konulması halinin kesinlikle şiddet sınırları içerisinde olmaması gerektiğinden bahsediyorsunuz diye anlıyorum ben söylediğiniz şeyi. Evet. Bazen güç kendimizi korumamız için ortaya koymamız gereken bir şeydir. Değerleri korumak için ortaya konması gereken bir şeydir. Ama gücü sergileme biçiminin bile bir takım değerlerle örtüşür şekilde olması lazım diyorsunuz. Evet. Yani... Evet. Kesinlikle bir karı koca ilişkisinde fiziksel gücü mesela benim açımdan e, kabul edilebilir kılacak hiçbir durum yok. Evet, kesinlikle evet. yok. Şimdi burada e, kesinlikle yok. Zaten güç kullanıldığı zaman iş iflas etmiş demektir. Esas güçsüzlüğü ifadesi oluyor. Ama ana babalara şöyle bir mesaj da vermek isterim. Çocuklarınızı değerler bilinci içinde yetiştirirken, bu değerleri ayakta tutacak gücü de vermeyi unutmayın. Onun için ayaklarının üzerinde kalabilmeli diye düşünüyorum. Ağzınıza S sağlık hocam. Teşekkür ederim. Evet, bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Umarım siz de mutlusunuz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. hoşça kalın